Oh yeah. che caste Kainat Bugün 24 Eylül Salı Yıl 2013 Ay 9 Gün 267 Hızır 142 1434 Ficri Zilkade 18 1429 Rumi Eylül 11 İstanbul Beyazıt Kütüphanesi'nin kuruluşu 1882 Günün Tarihi 40 yıl önce bugün 24 Eylül 1973'te Şair Şüküfe Nihal Vefat etti. 40 yıl önce bugün 24 Eylül 1973'te 1950'de Dünya Barış Ödülünü alan Şili'li şair Pablo Neruda Santiago'da öldü. Dünün malumatı, dünden devam, terazi burcunda doğanlar. İlişkileri olduğu insanların hayatında kargaşalık ve anlaşmazsızlık yaratmamak için daha çok küçük ve önemsiz sorunlarla ilgilenirler. Terazi bir kere ayarlandı mı dikkatli olmanız gerekir. Başarılı olacağı meslekler, ressam, heykel müzisyen, mimar ve hukukçu. Devamı 28 Eylül'de. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi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 I am no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned last summer is gone, and I'm busted. The fields are all bare and the cotton won't grow. Me and my family got to pack up and go, but I'll make a living just where I don't know, 'cause I'm busted. I'm broke. No bread. I mean like nothing. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete Programı haftanın ikinci Açık Gazete Programı açıldı Ömer Madre Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Ayrıca bizi destekleyen Arka plandan destekleyen ekipte de Emre Gümüşer ve Dijle Tiryaki Var. Günaydın. Günaydın. Evet şimdi Günün Busted adlı şarkıyla açılışımızı yaptık. Dünden e, bugüne aktarılan bir doğum günü. Raymond Charles Robinson ama herkesin bildiği isimle Ray Charles Müzik Dünyası'nın en önemli simalarından Ray Charles 23 Eylül 1930'da doğmuş. 2004'te hayata veda etmişti. Piyanist, şarkıcı ve Rhythm ve Blues sadasının en büyük yaratıcılarından, biçimlendiricilerinden biri olarak kabul ediliyor. Ve soul müziğine de atıf yapan bir country, pop standartlarına ve her türden bilinen bir standart parçaya da kendi farklı üslubunu katan önemli bir müzisyendi. The high priest diye de tanımlanıyordu. En yüksek, yüce şeyi, rahibi vaziyetin Frank Sinatra da onun için gelmiş geçmiş bu şeyde yaşayan, yaşadığı sırada yani gelmiş geçmiş en büyük dehası müzik aleminin bu, bu iş aleminin demiş iş alemi olarak nitelendiriyor. Ve şahıza bir günaydın dedik. Ve içinde bulunduğumuz ruh halini de hafifçe yansıtıyor. Battım ben diyen bir şarkı. Bütün hayatı kaymış bir adamın. Hiçbir yerden yüz bulamayan bir adamın hikayesini anlatan trajikomik şarkısıyla açılışımızı yaptık. Evet bugün tarihte bugün neler olmuş olduğuna bakılacak olursa 1932'de Gandhi ile Ambedkar Puna sözleşmesi paktını yapmışlar. Yani Hindistan yerel meclislerinde antacımız dokunulmazlar diyen alt en alt kademe sınıflara da yer açılmasının girişimini gene Gandhi Hindistan'da gerçekleştirmiş oluyor. Ön Gandhi'nin başını çektiği hareketten bahsediyoruz. 1882'de bugün İstanbul Beyazıt Tütüphanesi'nin kurulduğunu da söylemiştik. Ee, yani 1852'de de biraz daha geriye gidersek Fransız Henri Giffard'ın da ilk kez Zeplin'le uçmuş olduğunu söyleyebiliriz. 1950'de de büyük orman yangınları Kanada'da ve Boston, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasını New England bölgesini bayağı e, güneşi karartacak kadar yoğun dumana boğmuş ve Avrupa'ya kadar bir mavi ay o görüntüsü ortaya çıkmış. Bundan dolayı büyük bir olaydan bahsediyoruz. 1957'de bugün Camp Nou Avrupa'nın en büyük stadyumu Barcelona'da açılmış. 1960'ta da Yüksek Adalet Divanı kurulmuş. 2009'da da bugün G20 zirvesi Pittsburgh'de Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamış ve ilk defa Amerika Birleşik Devletleri tarihinde LRAD silahının yani uzun vadeli akustik aygıt diye adlandırılan ses bombasının kullanılması da ilk kez olmuş. Acı veren tonlarla uzan uzun daha uzun mesafelerde ses veriyorsun yani Şu Aynı taksımda atılanlardan. Olabilir. Evet. O, o öldürücü olmayan silahlar kategorisinde. Farklı zaman geçici ses e, bozukluğunu yaratan şey. Evet, daha ilginç teknolojiler de gelişmeye başladı. Sadece yönlendirildiği bölgedeki o ses rezonansını değiştirip de oradaki insanları geçici olarak e, işitme işitme sistemlerini bozan sistemlerde, silah sistemleri de yapılmaya başlandı. Bakalım bunun ARGE çalışmaları da Türkiye'de başlayacak mı? Gazetelerden takip ederiz Ayrıca artık. başka gelişmeler de var. Onları da konuşuruz. Taser diye adlandılar evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde şok silahının da Türkiye'ye ithal edilmesi için galiba girişimler başlatıldı. Evet. Yakında şoke eden bütün dünyada İşkence aleti olarak nitelendirilen aynı zamanda. Ve ölümlere sebep oluyor. Çok sayıda ölüme de sebep oldu. Onun bir dökümü de var. E, taser geldiği zaman. Eğer şey olarak kullanılacaksa zaten bu gaz spreyi, gaz bombası olarak kullanılacaksa vay halimizde. Herkesin elinde bir taser olur ve sürekli insanlar birbirlerine elektroşoku verir olarak görebilirsiniz büyük şehirlerde. Yani şu anda bakıyorsunuz herkesin elinde bir taser var. Örneğin bir otobüs şoförü sinirlendi yolcularıyla kavga ederken biber gazını kapalı bir alanda bir otobüsün içerisinde sıkıp herkesi etkileyebilecek hareketlerde bulunabiliyor. Tezir olduğu zaman çok daha kötü sonuçlarla karşılaşabilir. Ya da açık gazete dinleyicileri bu haberleri duymak zorunda da kalabilir galiba. Evet. Böyle bir problem var. Evet. Bugün ayrıca da bir de şey verelim. Şey haftasının başlangıcı e, okuma e, günleri başladı yasaklanmış kitapları okuyun. Sansür edilmiş yasaklanmış kitaplar haftası Amerika'da başladı. Biz de bahsedebiliriz bundan. Bugün Gezi Parkı özelde bahsetmemiz daha doğru olacaktır. Çok sayıda haber var ama biz size özetlemeye çalışalım. Küçük çapta bir dünya savaşı ger yani diyor diyebiliriz. Evet yani farklı boyutlarda dünyanın her tarafında müthiş çatışmalar katliam. Bundan 20 sene sonra bu anmaları yaptığımız zaman tekrardan acaba neler düşün neler aktarılacak diye baktığınız zaman yani sadece hafta sonundan bahsediyorum. Pakistan'da 70'ten fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan patlama. 78. Nijerya'da evet. benzer bir patlama. Gene 50'den daha 50'den fazla ölünün olduğu patlama. Kenya'da devam eden bir alışveriş merkezi saldırısı var. Bunun detaylarından bahsederiz. Irak'ta Taziye Çatırı'nın saldırısından 120 bahsediyoruz. 120'nin üzerinde de. ölü var Irak'ta. Ve aynı zamanda muhtelif yerlerde de birçok saldırı var. Yani bir yandan da hortlamaya başlayacak olan faşizm korkusu var. Yunanistan'da insanlar e, faşistler tarafından birebir artık nitelendirilebilecek niteliğe de geldi galiba. Faşistler tarafından öldürülüyor sokak ortasında kalbinden bıçaklanarak. Bu gibi haberlerden bahsedeceğiz galiba. Ya da anmalar içerisinde bunlardan bahsedeceğiz. 50 yıl sonra. Ya da 20 yıl sonra. Evet. Bu nefret suçları ve neonazi. Mesela e, neonazi başlangıcı e, bir müdahalesi de Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Dakota'da bir şehirde olmuş. Biliyor musun? Hayır. Y Leith kasabasında, Kuzey Dakota eyaletinde bayağı kasabayı Amerikan Nazileri ele geçirmeye kalkmış. Yüzlerce kişi de protesto etmiş bunu. Neon kasabayı mı ele geçirmeye evet. kalkmışlar? Evet. Neon Nazi lideri Jeff Shipp ve onun nasyonel sosyalist hareketi adı da böyle yani nasyonel sosyalist hareket var. açık açık söylüyorlar işte evet biz artık buraya geliyoruz arazi alacağız ve yerel hükümeti de e, biz kontrol edilmek için girişimlerimiz başladı demişler yalnız küçük bir kasaba olduğunu söyleyelim 17 kişilik bir nüfusu varmış Mayla geçiriyorlar işte. Böyle fantastik planlar tarihte çok fazla vardı galiba. Hatta Türkiye'den Kosta Rika'ya çıkarma yapmak isteyen aşırı sağcı faşist militanların da olduğuna dair de yakın zamanda haberler çıkıyordu. Ama bu daha içerden daha pratik bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılan bir göç. Faşist e, göç. Son derece ilginç bir haber aslında bu. Çünkü mesela e, Antinazi gösterisine katılan yüzlerce kişinin arasında büyük ölçüde ...Amerika'nın yerlileri... derili kabinelerinden... ...rezervasyonlardan gelmişler. Ve bunlar bizim... ...sokaklarımız... ...Barışçı bırakalım ve Amerikalıların... ...Sokakları Nazilere ait değil... ...demişler. Biz Chase Iron Eyes... ...diye birisi var. Mesela Demir Gözleri Kovala. Adı bu. Demir Gözleri nin. Kovala. Evet. Bunun e, beyaz ırkçıların bize herhangi bir saygı duymadığını biliyoruz ve buraya nefret işlemeye geldiler demişler ve konuşmalarda şöyle bütün gece nöbet tutacağız sonra da e, her gece gelip bakacağız ve kasabamızı bırakmayacağız nazilere diyorlar. Evet korkmak için yeterince sebep var ee, Avustralya'da sadece bir hükümet başa geldi. Norveç'te en son yine sadece bir hükümet başa geldi. Yunanistan'da e, devam eden faşist saldırılar var. Artık beyaz Yunanlıları da hedef alan. Ve Angela Merkel'in gelmesiyle beraber kemer sıkma politikalarındaki o deliklerin daha da sıkılacağına dair de bazı analizler yapılıyor. Bunlardan da bahsederiz. Evet. Şimdi... E... Evet, en önemli iki haberimize yani önce Kenya'ya geçelim. Kenya'da muazzam bir katliam oldu. Yani bütün dün 200 kişi öldüğünü söylemiştik çeşitli yerlerde toplam. Halbuki şimdi ben bir bakıyorum geri dönüp tabii yeni gelen rakamları da ekleyerek yaptığımız zaman şeyde Kenya'da sadece resmi olarak kabul edilen bir eshabap örgütünün en büyük e, merkezdeki Nairobi'deki en büyük alışveriş merkezinde uyguladıkları korkunç operasyonda yani terör saldırısında e, resmi rakamlar 68 kişinin öldüğünü gösteriyor ve yakın Westgate, yaralı ama, olduğu söyleniyor aynı zamanda Evet 200'e yakın yarılı ama mesela bu arada 62 kişinin 63 kişinin de e, hesabının verilemediği, bilinmedi, ne olur, akıbetinin bilinmediği söyleniyor. Yani bir alışveriş merkezinin içinde e, toplam 60 küsur insanın nasıl kaybedilebileceği de ayrı bir soru. Çok büyük bir kaos var orada. Yani. Galiba buna verdikleri cevap bazılarının ki bazılarının reyneler, yani reynelerden bazılarının olduğu, bazılarının da saldırganlardan kaçıp ardaşveriş merkezi içerisinde saklanan insanlar olduğu söyleniyor. Ama dün gece itibariyle büyük bir operasyon düzenlenmiş. Devam Ve ediyor. Devam ediyor. Anladım. Halen devam ediyor. Ama bir diğer taraftan da El Şabap internet sitesinden yaptığı açıklamalarla eğer operasyon düzenlenirse militanlarımıza içerideki rehineleri öldürmeleri talimatına verdik şeklinde de açıklamalar yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İsrail'den özel harekat birlikleri gitmişler. Çevirmişler alışveriş merkezinin ve dumanlar tutuyormuş alışveriş merkezinin içerisinde. Evet Britanyalılar da var çünkü bütün katları kontrol altına aldık, denetim altına aldık diyor. Bu ne demek bilmiyorum o da. Onun da ne anlama geldiğini bilmiyorum. Tüm katlar Değetim altında demiş İçişleri Bakanı Joseph Olelenko. Teröristler kaçmaya çalışıyor ya da bazı dükkanlarda saklanıyor olabilir ama şu anda binanın tüm katları kontrolümüz altında. Bunun, da, bunun hiçbir anlamı yok bu açıklamanın. Yani. Rehineler elde bulunurken kayıp sayısı, kayıp insan sayısı yani hesabı verilemeyen insan sayısı belli değilken en az 120 kişinin de ölmüş olabileceğinden korkuluyorken bilinemiyor yani çok galiba kenya içişleri bakanı etrafa diktikleri keskin nişancılarla beraber etrafı kontrol her, her katı kontrol aldıklarını aldığına dair bir izlenim edindirmeye çalışıyor insanlara ama somut bir şey varsa o da alışveriş merkezinin içerisinden dumanların çıktığı evet, ve saldırıların devam ettiği alevler ve kalın bir duman tabakası var ordu da bir açıklama yapmış teröristler başlattı dikkatleri devam eden operasyondan uzaklaştırmak için diye gene ipe gelmez bence çok saçma bir açıklama yapmış bilançonun çok daha ağırlaşacağından korkuyorlar korkuluyor diyor BBC Türkçeden ve BBC News'dan verdiğimiz haberler ee, Şabab ya da El Şabab örgütü Somalili. Ee, Kenya'nın da Somali'de barış gücü adı altında operasyon yapan askerleri var. Biraz da onlara cevap olduğunu söylüyorlar zaten. Tam anlamıyla bir kaos ve feci bir durum. Westgate alışveriş merkezinde. Amerikalı diplomatların bulunduğu yaralılar arasında söyleniyor. Evet. Ee, üç Britanya vatandaşının öldürüldüğü söyleniyor. Bu arada da bir Türk vatandaşı Kenya'daki saldırıda çok trajik bir olay var. Nairobi'deki Westgate alışveriş merkezinde bu saldırıda Türkiye kökenli Hollanda vatandaşı Elif Yavuz 8 aylık hamileymiş. Kardeşi Sinan Yavuz iki hafta sonra doğum için Kenya'ya gitmeye hazırlanıyormuş. Kız kardeşinin cenazesini teşhis için Nairobi'ye uçmuş durumda. Ee, aynı, e, aynı saldırıda da ölmüş olan erkek arkadaşı Ross Langdon'dan 8 aylık hamileymiş. 33 yaşında kendisi. Dünya barışına adamış. Birisi parlak kariyerini deniyor haberde. Eindhoven'ın yakınlarındaki Roysel kasabasında büyümüş. Birkaç yıl önce de Neymegen-Rodbaut Üniversitesi'nden mezun olmuş. Siyaset bilimi son Harvard'da devam etmiş öğretimine, öğrenimine. Dünya Bankası'nda çalışmış. Bir süre, kısa süre önce de Avustralyalı mimar sevgisi Roysel-Longden'la birlikte Bill ve Melinda Gates Vakfı adına Kenya'ya taşınmış. Sıtma programında görev alıyormuş. Oldukça trajik. Evet. Ödüllü bir mimarmış erkek arkadaşlar Ross Langdon. O da Kenya'da AIDS hastanesi projesini ücretsiz çizmiş. Yaşamlarını dünya barışına adamışlardı diyor. İşte tam tipik bir dünya hali diyebiliriz maalesef. Böyle çelişkilerle Korkunç, trajik rastlantılarla dolu bir durum. Heyecan kabusa dönüştü deniyor. Evet analizlerde e, El Şabab'ın 2006'da yani Somali'nin güneyinde şimdi ise ülkenin neredeyse tamamını kontrol eden e, bu örgütün... E, intikam saldırıları gerçekleştireceği ve bu saldırıları da gerçekleştirmeye devam edeceğinden bahsediyor. Örneğin terör uzmanı Tom Malit'i Yurana yaptığı açıklamasında madem Kenya Savaşı başlattı neticelerine de katlanacak şeklinde tehditler ettiğini söylüyor. El Şabap liderlerinin yani örgütün bilinen lideri Ahmet Golan, örgüte üye yaklaşık 9000 militan bulunduğunu söylüyormuş. Evet. Ve El Şabap 2010 yılında Uganda'nın başkenti Kampala'da Dünya Kupası'nı izleyen sivilleri hedef alan saldırısında da 76 kişiyi öldürmüş. Bunu da aynı şekilde e, hatırlatılıyor. 2011'de yine Mogadishu'da bu sefer başkenti Somali'nin e, düzenlenen intihar saldırısında 70 kişi hayatını kaybetmiş. Ve e, Uganda Afkari, Afrika Birliği gücündeki varlığına misilleme olduğunu açıklamışlar. E, Uganda'da yapılan saldırının bu sefer de Kenya'nın askerlerinin Somali'de olduğuna ee, misil, olmasına misilleme olarak böylesi bir saldırı gerçekleştirilmişti. Bizim de medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin de Büyükelçiliğine geçtiğimiz aylarda bir saldırı düzenlemişti aynı örgüt. Evet yani bu öyle basit bir terör olayı El-Kaide uzantısı falan diye bastırılıp geçilecek bir durumu çoktan aşmış durumda ve Kenya hükümetini de ciddi şekilde zora sokmuş. Çok uluslu bir müdahale gücünün de İsrail'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da e, Britanya'dan da SAS komandolarına kadar çok sayıda da müdahale operasyonu var. Yani çok acayip bir durum var. Independent gazetesi de buna değinmiş zaten. Saldırıda hayatını kaybedenlerin çok uluslu bir terör gücünün kurbanı olduğunu kaydetmiş. Çok uluslu bir terör gücü. Gerçekten böyle Eşşebap'ın saldırı sırasında yazdığı Twitter mesajlarını atfen şöyle demişler. Kurbanlar da militanlar da Amerika Birleşik Devletleri'nden Dağıstan'a kadar dünyanın dört bir tarafından geliyor demişler. Tam bir yani al sana bir tuhaf küreselleşme işi. Işte. Ve alışveriş merkezi içerisinde gerçekleşiyor evet, bu saldırıda. o da saldırıda. alışveriş merkezi de zaten Kenya'nın en üst kesiminin sürekli olarak devam ettiği en zengin kesimlerinin devam ettiği uluslararası şahsiyetlerinde diplomatların filanında gittiği. Bir yer. Şimdi e, Financial Times'da şöyle bir analiz yapmış. Militanlar batıyı uzaktan vurdu diyor. Westgate alışveriş merkezinde düzenlenen saldırı Afrika ülkelerinde İslami terörizmin nasıl yükselişe geçtiğini gösteriyor. Son yıllarda Eşşabab, Boko Haram ve Maghrib'teki El-Kaide gibi, gibi örgütler yani Cezayir Fas, Tunus'ta. Bölgedeki yönetimlerle savaşlarında bir dizi saldırı düzenlediler. Batılı istihbarat örgütlerine göre hiçbir Avrupa ya da Amerikan topraklarına doğrudan saldırı düzenleyebilecek durumda değil. Bunu yapabilecek tek cihat yanlısı grup Yemen'de üstlenen El-Kaide, Arap Yarımadası'ndaki El-Kaide örgütü. Ama uzmanlara göre demiş alışveriş merkezi saldırısı bu grupların Amerikan ...ya da Avrupa topraklarında saldırılar düzenleyemeseler bile... ...Afrika'da Batılıları hedef alma kabiliyetlerini artırdıklarını gösteriyor diye bir analiz var. Önemli aslında... Birkaç nedeni olabilir demiş kapasitelerini artırmasının. Birisi Libya'da Gaddafi rejiminin devrilmesinden sonra çok miktarda silah el değiştirdi. Hatta Libya devlet başkanı Trablus'a indiği zaman o silahlı militanlar etrafını çeviriyorlar uçağının. Ve tekrar uçak geri dönmek zorunda kıldı. Ve böyle bu dün olmuş. Işte evet Bir... ciplerde böyle... Oğur silahlı militanlar var halen ve devlet başkanını tehdit edebilecek nitelikteler. Ve geri dönmek zorunda Evet kalmış. kim olduğu bilinmeyen insanlar aynı zamanda. Yani nereye gittiği de belli değil artık bu dağıtılan silahların Bizerte'ye inecekmiş galiba geri evet. dönmek zorunda kalmış. Evet aynen böyle. İkinci faktörde bu silah el değiştirmesi faktörünün ikincisi 3 grup işbirliği halindeymiş. Maghrib'teki el-kaide örgütünün eşyabap üyelerine eğitim verdiği yolunda haberler var. Üçüncü faktörde bölgedeki hükümetlerin militanlarla mücadelede zayıf kalması, zaten bölgedeki hükümetlerde artık failed state denilen yani çökmüş, çalışmayan, işlemeyen devlet görüntülerinde bu da şeyin bir başka unsuru yani dünyadaki gelmiş olan bu neoliberal kapitalizmin verdiği. Son sonuç artık tamamen serbest piyasaya bırakılan kontrolünden tamamen çıkmış. Bir avuç şirket ve insanın çıkarına çalışan bir durum bu. Ee, independent yazarı da e, Ian Beryl da şöyle demiş. Evet İslamcı ama eşyabat bir ülkenin çökmesinin sonucunda doğdu diye. Çok önemli bir nokta. Yani. Somali'de. Evet. evet. Somali'de yani sığ el kaide kıyaslamaları bizi yanıltmasın. Evet teröristler Saldırıda Müslümanların gitmesine izin vererek geçen yıl El-Kaide'ye bağlılıklarını bildirerek gösterdikleri gibi İslamcı militanlar diyor. Bunun fotoğrafları bile vardı. Bütün dünyaya saldıkları Müslüman giyimli Müslüman tarzı giyimmiş olanları serbest bıraktılar. Ama bu cani grup temel olarak Somaliye dış müdahalelere tepki olarak ortaya çıkan milliyetçi bir oluşum diyor. Bu da yeni bir oluşum tabii, neo yani, milliyetçilik. Evet, ben doğrusu. ilk olarak 2011'de bu muazzam kıtlık yaşandığı zaman o e, Golden Horn denilen, yanlış hatırlamıyorum galiba. Horn ama Golden de olmayabilir. O Afrika boynuzu denilen Afrika bölge. Boynuz, evet. Afrika boynuzu denilen o, o, kıt, bölgede o 2011 senesinde bu muazzam kıtlık yaşanırken İnsanın yardımlarının büyük bir kısmını elinde bulunduran Şabab Örgütü ilk olarak orada ismini duyurmuştu. Yani yardım bizde ve bize gelmelisiniz diye bölge civarındaki insanlarda. Daha sonra terör saldırılarıyla ismini duyurmaya başlamıştı Somali hükümetine karşı yaptıkları. Ve galiba ilk olarak da 2011 senesinden sonra burada duyuyoruz isimlerini. Kenya saldırısı. Evet şimdi bir de başka bir durumdan da bahsediyorlar. Evet yine yılın yazısını azıcık sürdürecek olursa geleneksel Somali sufiliği vardı. Somali'deki o sufi anlayış. O tamamen ortadan kalktı. Neden? Çünkü Suudi parasıyla yayılan o habilik mezhebi. Çok sert bir katı bir anlayış. O gasp edildi diyor. Bitti diyor. Yakın zaman önce Somali'yi işgal eden ordu insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Kenya ordusu yani. Çünkü onlar da artık gaddarlığın son haddine ulaşmış durumdalar. İşte Türkiye'yi de içine alan büyük bir tepki de yaratmaya başladı. Vuruyorlar. Birleşmiş Milletler Kenyalı subayların milislere milyonlarca dolar kazandıran yasa dışı Kömür ticaretine yardımcı oldunuz. E, bir var. de kömür girdi işin içine. Evet. Yani bu çok aslında önemli bir analizden bahsediyoruz evet. bu Independent gazetesinden. Yani bir yıl meseleyi iyi biliyor, anlaşılan. Yani Somali işgal halinde tutan Kenya ordusu. İnsan hakları ihlalleri yapıyor ve Birleşmiş Milletler'den de Kenyalı subaylar milislere milyonlarca dolar kazandıran kömür ticaretine yardımcı işbirliği yapıyorlarmış yani para karşılığı ve Batı yine savaşan aşiretler arasında taraf tuttu. Tarih bize yabancıların meseleyi daha da içinden çıkılmaz hale getirmemek için ihtiyatlı davranması ve tüm taraflara eşit olması gerektiğini söylüyor demiş. Bu Tarihten bu ders aldıklarına dair herhangi bir belirti, belirti olmadığı gibi işte şimdi ünlü İsrail'in, Britanya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en etkinlikleriyle ünlü 3 komando grubu şu anda Kenya'dalar. Zaten biz Kenya'nın yanındayız diye Obama'da açıklama yapmış durumda. Ve Guardian gazetesinin baş yarısına da küçük bir alıntı yapalım. Şabab'ın Kenya'yı vurma tehdidi artık kabadayılık değil bir gerçek oldu diyor. BBC Türkçe özetlerinden de <gülüyor> alıyoruz bunları. Örgüt Afrika boynuzunda faaliyet gösteren en ölümcül militan harekete dönüştü. Daha da büyümesini engellemek için Kenya tüm kaynaklarını seferber etmeli. Başkalarının deneyimlerinden dersler çıkarmalı. Terörle mücadele kendi isyanını yaratmamalı ve beslememeli. Evet. diyor. Yani terörle mücadele dediğiniz zaman halkta gelen o Avrupa Birliği'nin uyguladığı katı standartlar gelirse eğer zaten Kenya gibi bir ülkede insanların vay haline gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da Nijerya'da da benzeri görülmüştü. Boko Haram terörüne karşı. İnsanlar sokak ortasında sopalarla dövülüp öldürülmüşlerdi. Bakalım bu sefer Kenya'nın stratejisi nasıl olacak? Umarım ki aynı şekilde davranılmasın. Ee, olduğu yalnız gibi Cumhurbaşkanı Kenya'da'yı e, dinledim. BBC'den pek öyle gözükmüyor. Yani durumu çok kısa zaman içinde kontrol altına alacağız ve gerekli cezaları vereceğiz. İntikam. E, ve cezalar çok acıtıcı olacak şeklinde konuştu. Bu üslupta çok ümit vermiyor bu açıdan. Yani korkunç dünyanın en korkunç olayını yaratmış durumdalar. En korkunç olaylarından birini buna şüphe yok ama bu dille bunu çözebileceğini düşünüyorsa Herhalde yanılıyor diye düşünmek mümkün. Düşünmemiz mümkün. Evet yeri gelmişken bu ekstrem grupların sadece Afrika'da ya da Türkiye uzak bölgelerde olmadığını da söyleyelim. E, ve uyarıların da yapıldığını söyleyelim. Türkiye'nin yanında hemen yanı başında bulunan bölgelerde de aynı şekilde bu ekstrem terör örgütlerinin e, faaliyet gösterdiğine dair bazı haberler geliyor. E, bir, örneğin geçtiğimiz gün bir basın mensubu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Türkiye'ye yakın. Kasabaların Elin Suray örgütünün denetimine girdiğine dair haberlere e, nasıl bir yorumda bulun, bulunabileceğini sormuş. Gülde, Gül de e, eğer bu işler uzarsa istikrarsız bir ülkede radikal ekstrem akımlar giderek güçlenir. O ülkede e, o ülke içinde bölge içinde tehlikeli hale gelir diye kendi çekincesini de göstermiş Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de. Evet bugün e, zamanımız ve <tıklı> durumumuz yok bu Suriye ile ilgili analiz yapacak ama çok önemli seni de hatırlattım bu gerek soru Cumhurbaşkanı Güle sorulan soru gerekse de verdiği cevap Evet artık yani kendi içlerinde çatışıyorlar. Evet. de çok büyük bir tehlike yaratmaya ve özellikle de Türkiye'nin güney güneydoğu sınırında bunun çok ciddi bir boyut alması ihtimalinden de önemli bahsediyor. Evet bu ekstrem gruplar olarak bahsettiğimiz gruplarda bir yandan Esad'da savaşıyorlar. Bir yandan PYD ile Kürtlere karşı savaşıyorlar. Bir yandan da diğer muhalif güçlere karşı savaşıyorlar. Tamamen Tazmanya canavarı gibi önüne gelen herkese saldırmış, saldırmaya başlamış durumdalar. Ve Türkiye sınavının hemen yeni başındalar. Kontrolsüz bir şekilde. Hayvanın bir suçu yok. Ben Tazmanya'da... çizgi film karakterinden bahsediyorum. <gülüyor> ee, evet yani Hakikaten Pakistan'da kan gövdeyi götürüyor. Hristiyanları öldürüyor. Irak'taki felaket artık tamamen Sünni-Şii çatışmasının ötesinde yani Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesi o zaman aylarca bu tehlikeye karşı sesimiz çıktığınca avazımız çıktığı kadar bağırıp bunu önlemeye çalışmıştık ama Irak'ın artık tamamen mahalle mahalle bölündüğü ve bir ilk savaşta evet. paramparça olmakta oldu. Tamam komşu savaşı. Ortada. Kapı komşunu öldür. Komşunu ihbar edin. En maksimum şiddet bulanmış hali galiba bu. Yani sadece geçen hafta sonunda cumartesi, pazar günleri en az 120 kişi öldü. En az 104 kişi e, cumartesi günü öldü. Bir gün içinde 104 kişi öldü cumartesi günü. Irak en kanlı dönemini yaşıyor. Evet sünni şii çatışması 2006 ile 2008 arasında olduktan sonra ve tamamen bu amerikanın işgali ve istilası sonunda ortaya çıkmış bir çatışmadır ve sadece nisan ağustos ayları arasında bu sene 4000 kişi ölmüş nisan mayıs haziran temmuz ağustos 5 ayda 4000 kişiden fazla insan öldüğü hesaplanıyor böyle bir durum var evet CNN Türk'ten Hakan Çelik de soruyor dünya orta çağı mı dönüyor diye ama galiba orta çağ bu kadar kanlı ve vahşi değildi evet yan sınırlarında tamamen ortadan kalkmaya başladığı bir dönem Türkiye açısından da son derece tehlikeli bir kutuplaşmanın bütün belirtileri giderek kışkırtılan bir kutuplaşmanın bütün belirtileri de giderek önümüze seriliyor ee, onun da şimdi birazdan en tipik belirtisi olan bu Beşiktaş Galatasaray derbi maçında rekor sayıda seyirci önünde rekor sayıda az polis önünde e, çok tuhaf olaylar zinciri sonunda meydana gelen durumları birazdan tartışmaya çalışacağız Açık Gazete <gülüyor> Radyo Açık Gazete, Fats Navarro ve arkadaşlarından Lady Bird dinliyorduk Blue Bebop albümünden. Fats Navarro 24 Eylül 1923'te doğmuş Amerikalı bir caz trompetçi. Çok Bebop stilinin ve cazda doğaçlamanın 1940'larda ilk... İlk isimlerinden hatta en öncü belki de modern caz dünyasının en önemli doğaçlamacılarından biri sayılıyor ve gayet kısa süren bir kariyeri var. Çünkü ömrü de çok kısa. 1950 yılında hayata veda etmiş ama pek çok önemli müzisyeni de etkilemişti. Başta Clifford Brown olmak üzere. Onun doğum gününde kendisine bir günaydın dedik. Ve Lady Bird adlı parçayı dinlettik. Size bir bölümle hiç olmazsa. Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Son derece kaotik bir dünyaya yorum getirmeye, anlam getirmeye çalışan bizler de huzurlardayız. Bir bu şeye geçmeden önce taki kaosa geçmeden önce bir dünyadaki duruma ilişkin bir şey daha ekleyelim. O da Mısır'da önemli bir gelişme oldu. Yani bir, iki şey söyleyelim. Birisi Yunanistan'da Altın Şafak'la ilgili ciddi şeyler oluyor ve Altın Şafak Partisi ile güvenlik güçleri arasında bağlantı oldu söyleniyordu öteden beri. Orada istifalar da geldi. Şaşırtıcı bir şekilde belki. Güney Yunanistan Emniyet Genel Müfettişi ile Orta Yunanistan Emniyet Müdürü istifa ettiler. Dün askeri yetkililerin istifalarından bahsetmiştik. Bugün de emniyet yetkilileri, büyük emniyet yetkilileri yani bölge emniyet müdürleri istifa Hı. ediyorlar. İstifaların yanı sırada görevlerinden alma durumları var. Özel harekat, iç güvenlik, organize suçlar, patlayıcılar ve motorize polis birimi müdürleri görevlerinden i̇şte alınmış. İşte Avrupa bu. Birliği ülkesi olduğumuz zaman galiba böyle oluyordu. Yani görüntülere de baktığınız zaman da bir anda polisler hemen 10 metre yanında da taş sopa fırlatan ve onlara müdahale etmeyen polislerin müdahale etmediği siyah faşist grupları görebiliyordu. Geçtiğimiz hafta Yunanistanlılar televizyonlara ve internete baktıkları zaman. Ve bunun sonucunda da galiba istifalarda gelmeye başlamış gerektiği gibi. İstifalar ve görevden, görevden alınmalar. alınmalar. Evet. Belki onlar kadar önemli. Yunan polisinin ayrıca da bu Hristiyavgi ya da Altın Şafak denen faşist parti üyelerine yönelik çökertme operasyonu da sürüyor deniyor. Öte yandan Mısır'da da Müslüman kardeşlerin yasaklanması haberi vardı. Evet 3 Temmuz'da düzenlenen ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesiyle sonuçlanan bir asgari darbe vardı Mısır'da. Bu darbenin ardından da Müslüman Kardeşler Teşkilatı İhvan'a da yasak gelmiş durumda. Kahire Mahkemesi İhvan'ın genel merkezinin ve şubelerinin faaliyetlerinin yasaklanmasına, dernek statüsünde bulunan teşkilata ait bütün mal varlıklarının el konulmasına hükmetmiş. Haber bu şekilde. Müslüman Kardeşler Hukuk Komisyonu ise kararın yetkisiz bir mahkeme tarafından alınmış, geçersiz bir karar olduğunu savunuyormuş ve siyasi bir dışlama olduğunu açıklamışlar ve İhvan genel başkanı ya da mürşidi olarak geçiyor. Muhammed Bedi başta olmak üzere harekatın önünde gelen isimlerin hapiste tutuluyor. Ve aynı zamanda benim bildiğim kadarıyla da Muhammed Mursi de nerede olduğu bilinmiyor halen. Evet yani insanlar İhvan'ın hükümet bazı insanlar İhvan'ın hükümet kararları sonucunda dağılacağını bitirileceğini sanıyorlar demiş. Bir 80 Abdül e, Abdülrahman Daur diye bir Mursiyanısı e, aktivist gardiyana vermiş ve 85 yıl Halbuki var ve bundan sonra da bundan çok daha kötülerini atlattı e, demiş Hiç kimsenin bir yere gideceği yok fakat daha da, devrimci bir hal alacaktır demiş. Daha devrimci bir halden kastı da herhalde daha sert ve şiddet kullanacak bir şeyi ifade ediyor olmalı. Tıpkı Chris Hedges'in bundan bir ay kadar önce Truthdig sitesinde analiz etti. ilk bu şey olduğu zaman Mursi'ye karşı darbe gerçekleştikten hemen sonra yazdığı yazıda söylediği gibi Burada iş, aş ve bir eğitimi olmayan kitlelerin şehre e, gitmeleri sonucunda ancak şehadet gibi bir şeyle e, anlam kazanabileceklerini hayatını söylemişti. Chris Hedges, o an, önemli analiz ve bu, bu bütün ülkeyi de dünyayı da daha ciddi kana bulacağı. Durum Gibi görünüyor. O kadar e, kanlı haberden bahsettik ki bu gibi haberlerin de yani bir şekilde aynı yere bağlanması, korkusu e, mevcut. Bu yasaklamalar, bir şekilde göz ardı etmeler, medyanın içerisinde bulunduğu bu göz ardı etmelerden de bahsedebiliriz. Aynı şekilde sebebi olabilecek gibi duruyor dünyanın daha fazla kanlı bir yer haline gelmesinin. Durum bu Mısır'da. Evet. Türkiye'ye geçelim istiyorsanız. Evet, Türkiye'ye geçelim. Bir evet, şey Türkiye'ye geçelim. E, kafalar oldukça karışık Türkiye'de. Net sebebi ise önceki gün Olimpiyat Stadında 93 t e, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde seyircilerin sahaya girmesinde e, oluşan durum, yarıda kalan maç ve her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. E, biz isterseniz en yetkili isime, yani spor ve gençlik Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a ilk önce bir kulak verelim. Daha fazla kafaları karıştıralım. Ee, bir Suat Kılıç'ı dinleyelim şimdi. İlgili polis birimi bu tespitleri yapmaya devam ediyor. Diğer bir taraftan yaz döneminde hakimler ve savcılar yüksek Kuruluyla birlikte yapmış olduğumuz bir çalıştay var. Spor alanlarında güvenliğin sağlanması ve adli önlemlerin sıkılaştırılması konusunda spor savcısı da olay mahallindeydi. Dolayısıyla savcılık makamı yani adli merciler de olayı birebir yerinden görme imkanını yakalamış oldular. Ne dedi? Spor savcıları yerindeydi dedi. Radikal gazetesinin bir haberi Bu, var. Bu konuşan Suat Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı en yetkili isim galiba spor konusunda. Bakan evet. kendisi konuşuyor. Ve spor savcılarının görevli olduğunu, stat içerisinde görevli olduğundan bahsediliyordu eğer yan, hep beraber yanlış duymadıysak. Ee, Radikal gazetesinin bir haberi var. Olaylı maç Galatasaray-Beşiktaş terbisinde 4 spor savcısını görevlendirdiği haberi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlanmış. Biraz önce dinlediğiniz demeç yani ya spor bakanı yanlış biliyor ya da başsavcılık evet bu da başlangıç yalanlamaya devam edeceğiz olimpiyat stadında bu oynanan maç sonrasında dört savcının birden görevlendirdiği bilgisi maçın hemen öncesinde zaten konuşuluyordu. Olimpiyat Stadına teknik olarak küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bölgesine giriyormuş. Radikale konuşan küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri maç için herhangi bir görevlendirme olmadığını belirtmişler. Stada hiçbir savcı gönderilmesi yapılmadı. Görevlendirmesi özür dilerim. E, bu haberlerin nereden çıktığını anlamıyoruz. Kesinlikle böyle bir görevlendirme olmadı açıklamasında bulunmuş. İlginç bir e, durum var aslında son derece. Yani medyanın durumu da. Oldukça dikkate değer çünkü medyada da pek çok gazetede buna rastladık. Hem internet siteleri üzerinden hem de elimize geçen gazetelerde bunu okuduk. Dün de yansıttık biz de zaten. Dört savcı gönderecek hatta şey esprisini de e, araya sıkıştırmaya çalıştık kendimize göre. Tebdili kıyafet olarak spor taraftarı gibi girecekler ve şey yapacaklar herhalde dedik. Çok yerde vardı bu. Ee, ama savcılık kendisi başsavcılık kaynakları e, Olimpiyat Stadı'nın kendi görevi yetkileri içinde olduğunu ifade etmiş. Adliyemizde sa zaten sadece bir spor savcısı var. O da şu anda dünkü olaylarla ilgili soruşturmaya bakıyor. Kesinlikle statta savcı görevlendirmedi. Görevlendirilmedi şeklinde konuşmuşlar. Peki e, ikinci demecine devam edelim. Ama. Spor Bakanı devam, demecine devam edelim istiyoruz maça yakın dakikalarda maalesef Atatürk Olimpiyat Stadı'nın dış koruma bandında yaklaşık 10 kapının kırılarak güvenlik duvarının delindiği tespiti elimizde mevcut. Ayrıca yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğrudan tribünlere giriş noktalarındaki doğu tarafında 3 batı tarafında 3 olmak üzere 6 demir kapının kilitlerini kırılarak içeriye biletli seyircinin de kontrol dışı ve onlarla birlikte kalabalığa karışarak beli bir miktar biletsiz seyircinin de girdiği tespiti Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tutanaklarında mevcut. Ayrıca şu an bilinen 8 ayrı noktada turnikelerin ya kırılarak, tırnak içinde ifadesiyle patlatılarak ya da kabloları kesilmek suretiyle devre dışına bırakıldığı, çıkarıldığı bilgisi de yine tutanaklarda mevcut. Evet patlayan... ...gişelerden bahsediyor yani o... ...çalışır halde bırakıp insanların... ...biletsiz bir şekilde içeri girmesinden bahsediyor... Ee, ...yanlış duymadıysak de, delinen, değil mi? Evet, delinen güvenlik duvarlarından... ...patlatılan duvarlardan... ...ve büyük bir... ...yani terör operasyonundan evet. bahsediliyor... ...istada girmek için... Evet. ...bunu gençlik ve Spor Bakanı evet. söylüyor. Evet, şimdi bir diğer yetkili ismi dinleyelim... ...bu da İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın... ...bakalım o ne diyor? Çünkü olaylarda özellikle... ...gastıklık iddiası vardı... Ancak görüntülerde sıkılmadı. Asla dedikiyor. gaz sıkılmadı. Neden gaz sıkıldı deniyor anlamıyorum. Bilmiyorum da polis oldukça soğukkanla hareket etti. Ee, sportif bir sebep sonuç ilişkisi. Onun dışında herhangi bir şey aramanın anlamı yok. Sportif bir sebep sonuç ilişki olmamalıydı. Yüzücü bir şey. Ee, söyleyeceğimiz çok şey yok. Araştırıyoruz ama altında herhangi başka bir şey aramana gerek yok. Sportif ve spontane gelişen Hı. bir olay. 10 bine yakın insanın biletsiz girdi iddiaları var. Hayır, biletsiz hiç kimse girmedi. Turnikelerde, bozulmalarda bilet elle yırtılarak girildi. Biletsiz bileksiz hiç kimse de girmedi. Yani. Efendim, Şu, anda Şu anda 67 gözaltı var. Şu anda e, devam edecek tabii ki yani. Olaylara karışanlara ve de inceleme devam ediyoruz. Ya Teşekkür ederim. Uşin Çapkın burada. Uşin Çapkın bakın İstanbul Patlayan Danışmanlık Müdürü. Kontrolsüz girişlere rağmen, e, biletlerin elle yırtılarak girildiğinden bahsediyor. Bir anda Spor bakanının yaptığı demeçler var. Kontrolsüz girişler görüldü. E, bunlar da raporlara yansıdı deniliyor. Bir diğer tarafta İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın e, bozulan gişelerden bahsediyor. Sadece bozulan gişelerden bahsediyor. Patlayan değil hani. Bozulan gişe nasıl oluyor zaten ya? Bugüne kadar yani son derece modern işte olimpiyatları yapmasına Türkiye'nin e, vesile olacak övündüğümüz en modern stadlardan bir tanesi stadyumlardan. Böyle evet. Türkiye'nin de en önemli darbi maçı, derbi ilk bu senenin derbi maçı Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Maçta zırtbırt bozulan turnikeler olamayacağı aşikar ama bunu geçelim. Hiçbir önemi yok. Evet. Bu Hüseyin Çapkın diyor ki biletsiz giriş olmamıştı. Giriş bir tane bile olmamıştır diyor. Spor ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Çelik de diyor ki kontrolsüz girişler Kılıç. olmuştur. Kılıç da diyor ki kontrolsüz girişler olmuştur. Evet duvarlar delinmiştir, patlatılmıştır. Ama duvarlar delindikten sonra galiba delinen duvarlardan bölgeye görevlileri biletleri kesip tamam geçin diye şey yapıyor. Böyle ha. bir durum, böyle bir absürd durumdan yani da bu karşılaşabiliriz. Bu durumda eğer. o Davud ise e inanırsak. Üç şey var şimdi elimizde. Üç bir, bir, bir, Birisi daha var. Bir gelişme daha var. Bir de gaz kullanılmadı deniliyor. Evet. Yani bunun da haberini istiyorsanız hani e, böyle. Hüseyin Çapkın gaz kullanılmadı. Gaz kullanılmadı deniyor. Yani bunun da haberini istiyorsanız daha çok böyle ee, soru sormak için değil de alkışlamak için ayağa kalkan e, basın mensuplarını içerisinde barındıran İhlas Haber Ajansı'ndan alalım. İhlas Haber Ajansı da dün attığı internet sitesinden attığı manşette de şöyle diyor işte polisin biber gazı kullandığının ispatı İhlas Haber Ajansı. Beşiktaş Galatasaray derbisi gündeme damgasını vurdu deniliyor. Polisin kendini savunmak için biber gazı kullandığı amatör kameralara yansımış durumdaymış. Bunun sesi yok tabi kelimizde, elimizde. Olsa verirdik. Peki. Ortalık savaş alanına çeviren taraftarlardan bahsediyor ve polisin de onlara biber gazıyla karşılık verdiğinden bahsediyor. Hüseyin Çapkın ne diyordu? Biber, biber gazı, gazı yok, biletsiz diyordu. giren yok diyordu. Peki... Kılıç ne diyordu Suat Kılıç? E, Suat Kılıç biber gazıyla alakalı bir demeç vermedi açıkçası. Hayır ama şeyde ne diyor? Biletsiz... Biletli. Biletli, biletsiz girişler oldu. Yani oldu Düzensiz girişler oldu deniyor. Evet. Dönette. Duvarlar patladı diyor, geçitler patladı diyor. Peki. Çapkın mı söylüyor? Doğru. Kılıç mı? Söylüyor. Söylüyor. Radikal mi doğru söylüyor Yok. İhlas haber yansı doğru, doğru söylüyor, söylüyor. Başsavcı mı Başsavcılık kaynakları mı doğru söylüyor Tamamen Tam bir muamma olma. Yılın bulmacası Asrın değilse de Bugünün bulmacası diyelim Abartmayalım işi Doğru söyleyen birisi varsa o da galiba Olayda ayağı kırılan gazeteci Rıdvan Akar olmalı Yani bu çıkan kargaşa sırasında Ayağı kırıldığından bahsediliyor Rıdvan Akar'ın Statta girişte kimse aranmadı diyor e, su, şey e, gazeteci Rıdvan Akar ve Koyu Beşiktaş taraftardı kendisi aynı zamanda. E, beş, e, bıçaklı bir grup kavga başlattı. E, bu stada giriş, stadın girişinde kimse aramadığını söyledikten sonra Radikal e, taraf gazetesindeki haberinde bıçaklı bir grup kavgayı başlattı. Bu kişileri daha önce kimse görmemişti diyor Mehmet Baransun haberinde. Ve bir diğer taraftan baktığınız zaman da yani Hani Yeni Şafak Gazetesi'ne dün attığı bir manşet vardı. Geziciler ortaya çıktı şeklinde. Ne diyordu tam olarak? Gezici rezaleti diyordu. Geziciler ediyordu. olmadığı da ortaya çıktı. Yaklaşık 7 saat gözaltına alınan ben bir gezici görmedim. 7 saat gözaltına tutulduktan sonra bırakılan gezici de yoktu. Hepsi İnsanlar, bırakılmışlar Evet mi? 69 kişi. 7 saat gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış. Ama gene kafa karıştıracak şeyler var. Mesela sabah gazetesi de bugün sür manşetten sahaya girenler hapse atılsın şeklinde de bir anda çığırtkanlık yapmaya da devam ediyor. O, onun sözü değil ki. Federasyonun o da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'nun şeyi <gülüyor> başkan vekili Ufuk Özerten güvenlik polise verilmeli demiş. Bir de bu şey var. Yani evet, evet. Şimdi uzun Aslında zamandan beri ana amaçlardan bir tanesinde bu stadlarda özel güvenlik değil polisin doğrudan doğruya müdahil olması isteniyordu. Şimdi başkan vekili Özerten de güvenlik polise verilmeli, gözaltına alınanların bırakılması caydırıcılıktan uzak. Yeşil sahaya inenin cezası hapis olmalı. Bu ceza ertelenmemeli. Demiş. Bir şey soracağım. Gişe görevlileri gişedeki kontrolleri, üst aramaları zaten polis yapmıyor muydu? Benim de bildiğim öyle. Ee, polis herhangi bir şekilde üst araması yapmamış. Yani görevini yapmayan bir polis kurumundan bahsediyor. Görevini yapmayan bir kurum özel, özel bir güvenlikle bahsediliyor? işte. o federasyonu başkanı da. Ee, yani görevini yapmayan bir kurumun yetkisine görevini yapmayan bir başka kuruma mı verilmesi gibi bir şey söz konusu. Şimdi bunlar çıktı. <gülüyor> bir yıl girişleri yasak. Bu arada bir bir de benden ilave olsun gönlümüz bol ya bugün kim doğru söylüyor hükümet sözcüsü Bülent Arınç Bülent Arınç da topa girdi Evet. topa girdi barbarlık demiş 3-5 bin kişi hazırlanmış içeriye sızmış veya sızmalarına gözler kapanmış demiş Hüseyin Çapkın hiç kimse sızmadı biber gazı da yok biletsiz giren de yok sızan da yok diyor emniyet müdürümüzü yedirmeyiz herkes bu kadar üstüne geliyor emniyet müdürünü. yedirmeyiz galiba ya da yedirmeden önce belki de istifa etme istifa etmesi gereken durumlardan da bahsettirmesine önüne geçmeliyiz diye düşünüyorum. Bir insanın üstüne bu kadar gelinmez. Gazetelerden tutunda bakanlara kadar herkes yalanlıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü son derece Emniyet tehlikeli Herhangi bir, kutu bir şekilde geradamağa doğru gidiliyor. Bugün Cumhuriyet Gazetesi Çarşıya Komplo manşetiyle vermiş. Gazetecisinden politikacısına, Fenerbahçelisinden Galatasaraylısına herkes aynı görüşte diye Utku Çakır üzerinde yazısı Hilmi Türkay, Erk Acarer'in ortak imzalı manşet haberi. Bir de Utku Çakır üzerinde e, sporda şeyi var e, bir kutu haberi var. Beşiktaş Galatasaray maçındaki olayların faturasının gezi direnişinin önemli aktörlerinden çarşıya çıkarılmak istenmesi tepki çekti. Olay çarşıyı itibarsızlaştırma çabası olarak yorumlanırken stada girişte 5000 bilet dağıtılması kapıların kırılarak girilmesi ve çarşıya karşı kurulduğunu itiraf eden 1453 kartalları grubunun Maç öncesi attığı mesajlar provokasyonu gözler önüne serdi diyor. Evet yani bir diğer taraftan da Mehmet Baransu bu maçtan sonra olayı çarşı grubunun üzerine yıkmaya çalıştılar dedikten sonra da ancak çarşı stadın üst katında yerini almıştı. Sahaya inmesi için kanatların olması ve uçması gerekiyordu diye de durumu özetlemiş galiba. Yani biyolojik açıdan da böyle bir şey mümkün olmayacağını. Evet, Beşiktaş'a tuzak mı kurdular diyor. Taraf gazetesinde de aynı bir devamı var işte. Fırat Alkaç'la Ayfer Çalıkıran'ın birlikte imzaladığı bir haber bu. Kapıların maç öncesi kırılmasından polisin müdahale etmemesi girişte kimsenin aranmadığı bıçaklı taraftarların tribünde cirit attığı işte Rıdvan Akar'ın da e, ifadesinde bıçaklı insanların ortalıkta cirit attığı haberi var değil mi? Yani evet. 76 bin kişinin bulunduğu Türkiye'nin ilk en büyük bir maçında en büyük iki spor kulübünden üç büyük spor kulübünden ikisinde hadi dört diyelim Trabzon'da katarak ikisinin arasındaki maçta en büyük stadyumunda en gözler önünde ve bıçaklı taraftarların tribünde cirit attığından kapıların delindiğinden duvar güvenlik duvarlarının patlatıldığından tribünle kapıların kırıldığından Bahsediyoruz ve 1453 Kartalları diye bir grubun bir, birkaç ay önce çarşıya alternatif olarak kurulduğundan, girişte kimsenin aranmadığından ve Bu grubun da daha önce maç öncesinde sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalardan da bahsediyoruz. Gelin şovu görün, gerçek e, taraftar kimin olacağını göreceksiniz şeklinde yaptığı açıklamalar vardı sosyal evet. medya üzerinden bu grubun yaptığı. Bıçaklı grubun hiç kimsenin daha önce görmediği bıçaklı gruptan bahsediliyor ve gözaltına alınan 69 kişinin de hemen serbest bırakıldığı, bir yıl sağlara girmelerinin yasaklandı. Savcılıkta stadın kamera kayıtlarını inceliyorlarmış. Bence bütün televizyon şeylerine de e, isteseler yerindedir çünkü Zaten ellerindeki sandalyelerle ve tuhaf şeyleriyle yarı çıplak polislerin de peşinden koşan bir gürühtan bahsediyoruz. Muazzam bir problemle, büyük kutuplaşmayla karşı karşıyayız. Belki bunu vakit bulabilir miyiz bilmiyorum ama çok büyük olaylara gebe gelişmelere son derece endişe verici gelişmelere gebe bir durum olduğu şüphe götürmez. Ve kafa karıştırıcı. Son zamanların en kafa karıştırıcı ve birbirini yalanlayan demişlerin olduğu Müthiş bir durumdan bahsediyoruz. Müthiş tehlikeli bir şey böyle serbest çeşitli farklı gruplarla oynamak çeşitli tarihte farklı hükümetlerin yaptığını gördüğümüz ve son derece geri tepmesi muhtemel olaylar bunlar. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu da hükümeti suçlamış. Mizansen yaratıp çarşı grubunu sindirmek istiyorlar demiş Utku Çakır haberine göre. Bu konudaki ekstradan iki önemli şey var. Analiz yazısı var. T24'te biri Hasan Cemal'in biri de Bekir Ağardır'ın bu kutuplaşmanın ve kışkırtmanın çok endişe verici sonuçları üzerinde. İkisi de ayrı ayrı duruyorlar. Belki onları da gezi özelde e, kısaca yapabilirsek eğer özetleme imkanını buluruz. Şimdi ara verelim. Açık gaste. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu <gülüyor> Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Son derece kaotik bir dünyanın içinde, Türkiye'de de öyle, içinde aklı selime dayalı analizler yapmaya çalışarak, haberleri de, olguları da söylemeye çalışarak devam edelim. Önce bir toplantıdan bahsedecek. Evet, bu cumartesi günü... Heinki yurttaşlar e, Meclisi Derneği ve e, Feik Eber Vakfı'nın e, ortak düzenledikleri bir <gülüyor> toplantı var bu e, bu toplantı aynı zamanda e, aşağı yukarı bir e, 8 ay önce başlayan bir e, çalışmanın bir aşaması e, bu insani güvenlik e, kavramının e, ...Balkan ülkelerinde ve Türkiye'de e, nasıl e, barış, e, karşılıklı e, barışma diyelim, e, karşılıklı e, bir e, barış e, ortamı yaratma e, sürecine e, katkısı olabilir. insanlı güvenlik kavramının... E, e, önemi çerçevesinde yürütülen bir ve bunun toplumda bir farkındalık yaratma ve aynı zamanda karar vericiler üzerinde toplumun taleplerinin, ihtiyaçlarının, istemlerinin dile getirildiği bir dinamik yaratma amacı taşıyan uzun soluklu bir çalışma bu insani güvenlik kavramını kısaca biraz sonra gelirim. Bu çalışmanın bir aşaması olarak e, Kürt sorununda e, barış e, ve e, barışma diyelim daha, daha doğrusu toplumlar arası, insanlar arası, gruplar arası e, barışmanın e, insanlı güvenlik kavramı üzerinden nasıl düşünülebileceğini e, gündeme getiren bu çerçevede de e, Kürt sorunun yarattığı insani güvenlik açıkları sadece Polis asker müdahalesi veya silahlı güçlerin PKK'nın silahlı mücadelesinin yarattığı güvensizliklerden öteye zorunlu göç sonra gördük zorunlu göç sonrasında geriye dönüş gündeme geldiğinde ortaya inanılmaz bir mülkiyet ihtilafı çıkıyor. Birkaç ay önce, bir, bir ay önce ortaya çıktı hatırlayacaksınız. Evet. Bunlar e, karşılıklı güvenin nasıl test edile, test edilebileceği e, gibi konuların ele alınca bir e, konferans e, düzenleniyor. Cumartesi günü öğleden sonra saat 15'ten e, itibaren e, Abdülhakamit Caddesi'nde Martı Oteli'nde katılmak, izlemek isteyen herkes davetli elbette. Bu insani güvenlik konusunda ileride daha fazla çalışmalar ilerledikçe sizi bilgilendireceğim. Bu ilk aşamada isterseniz kısaca şunu söyleyebilirim. İnsani güvenlik bir Birleşmiş Milletler'in 1994'te ortaya attığı bir kavram ve bu insani kalkınma kavramının çok fazla iktisat büyüme endeksli olmasından hareketle onu daha sosyal ve siyasal alana genişletecek ve insanların sadece devletin veya başka grupların Fiziki şiddetine maruz kalmayla sınırlı olmayan bir e, güvenlik anlayışını gündeme getirecek bir e, girişim, bir e, yeni bir e, toplumsal e, beklenti ve toplumsal farkındalık yaratma girişimi e, ve insanlı güvenliğin e, ana amacı, kavramın ana amacı insanların e, yaşam fiziki yaşamlarına müdahale fiziki varlıklarına müdahale edilecek endişesi taşımadan bu klasik güvenlik kavramı tabii ama aynı zamanda kendi insani varlıkları içinde yaşamalarının yaşamalarına karşı bir yok edici darbe edici yıpratıcı tehditlerin olmamasını sağlamak Mesela e, bu, pro, bu projeye e, gündeme geldiğinde e, Helsinki e, Derneği'ndeki e, arkadaşlar e, işte Hale Akay, e, Emel Kurma, e, Kerem Çiftçioğlu esas e, kafalarındaki proje e, bu küçük silahların sınırlanması, küçük silahların bu toplum içindeki yaygınlığının sınırlanmasıyla ilgili bir girişim başlatmaktı. Biliyorsunuz, tüm dünyada Kalaşnikov'dan topla, tüfekle öldürülen insanlardan çok daha fazlası küçük silahlarla öldürülüyor. Evet. Kadınlara yönelik şiddetin dönüşmüş dönüşen halinde genellikle erkeklerin elinin altında bir yerlerde küçük silah olmasından, tabanca olmasından e, kaynaklanıyor. E, ve bu, bu en yaygın e, öldürme biçimi diyebiliriz. Evet, um, burada, Umut Vakfı'nın da yıllardır, e, yıllardır söylediği ve verdiği evet. rakamlar da ürkütücü Türkiye'de de. Yani Amerika'daki kadar korkmuş değil, her 10 Amerikalı'dan. 9'unda ateşli silah bulunduğu gibi acayip bir durum var gerçi ama burada da çok yüksek oranlar var. Burada da çok burada çok yüksek yani Amerika'da yasak olmadığı için yüksek. Evet, bir de burada, yasak olmasına evet. rağmen yüksek. Yani onu da belirtmek lazım. Amerika'da o 10 10 e, kişinin 9'unda veya 8'inde e, ateşli silah varsa bu bu yasak değil. Evet, yasak Amerika'da değil. <gülüyor> Türkiye'de yasak olmasına rağmen belki 8 değil daha az ama yine çok yüksek bir sayı. Yani evet. bir de yasak olmasa ne olurdu diye düşünüyor insan. Evet. <gülüyor> ya da yasak ne işe yarıyor. 5 evet, ayda da zaten son 5 ayda da e, bireysel silahlı 742 kişi ölmüş. Türkiye'de. Yine Umut Vakfı'nın verdiği rakam. Evet. Yani bu, mesela bu bireysel silahlar yani küçük silah dediğimiz e, tank, tüpek, e, tüfek, uçak e, savaş uçağı falan ya veya Kalashnikov gibi değil de herkesin elinde bulundurabileceği küçük silahlar aslında en yaygın insan hayatına mal olan ya ağır yaralamaya ya da ölüme mal olan silahlar. Neyse bu bu bu işin bir boyutu tabi esas diğer boyutu üzerinde çalışmaya başladığımız konu şiddet konusu yani bu şiddetle ee, şiddetin çeşitli tezahürleriyle e, yani fiziki sadece tezahürünle sınırlı olmayan şiddetin diğer simgesel iktisadi e, boyutlarını da içererek e, insani güvenlik kavramını insanların bu e, simgesel, iktisadi ve fiziki e, şiddete e, maruz kalmadan e, yaşamaları talebi olarak e, tanımlamak ve tabi bunun göstergelerini bunun analizlerini bunun gel boyutunu insanlar ne derece bu şiddete bu üç boyutuyla şiddete maruz kaldıklarını belli alanlarda e, incelemek Örneğin bir e, <gülüyor> e, Kürt sorunu ile ilgili bu cumartesi günkü e, tartışma Kürt sorunu ile ilgili olacak. Zorunlu göç e, esas itibariyle veyahut e, uygulanan şiddetin hafızada bıraktığı, e, toplumun hafızasında bıraktığı şiddet unsurları, iz, e, travma e, gibi konular ve bunlar nasıl e, aşılabilir, bunların aşılma yolları nelerdir politik, hem Kamu politikaları itibariyle hem de toplumsal gelişimler itibariyle nelerdir? Bunları ele almak. Ama diğer taraftan ileride bu insani güvenlik konusunda örneğin önemli konulardan bir tanesi kentleşme politikaları. Evet, aynen. Öyle. Yani sizin oturduğunuz evi birdenbire tarla başında olduğu gibi veya sulu kuleti olduğu gibi bire bir kamu e, politikası e, sizi oradan e, çeşitli nedenlerle, bunun gerekçeleri e, kısmen işte e, binaların güçlendirilmesi olabilir ki doğru bir gerekçe e, olabilir bu. Yani savunulabilir bir gerekçe olabilir veyahut burası işte gizli gerekçesi oranın e, biraz e, e, şey yapılması e, zengin mahallesine dönüştürülmesi, oradan bir rant yaratma e, niyeti olabilir ama insanların böyle birdenbire yaşadıkları yerlerden işte, işte romanların başına geldiği gibi e, onlarca hatta neredeyse 100 kilometrelik ötedeki yerlere e, yollanmaları değil mi ama, e, şeyde e, bir kısmı e, TOKİ'nin e, Arnavutköy'de yani Boğaz Boğazdaki Arnavutköy değil, değil de, evet. E, bir, bir şey kent uydu kent gibi bir kent, uydu kent. evet şey ormanlarında tehdit altındaki kuzey ormanlarında evet. yakın oraya sürülmeleri diyebiliriz buna gönüllü tam sürülme lafı ağır kaçabilir ama filan öyle veyahut işte bu şeyler şeyler Güvensiz binaların inşa edilmesindeki kamu otoritesinin e, e, laçkalığının e, ortaya çıkması. Dikkat ederseniz e, Van'daki depremde e, çöken binaların çoğu kamu binalarıydı. Halbuki kamu binalarının en e, güç dayanıklı binalar olarak yapılması e, gerekir. Hani özel kişiler ihmal ettiler diyelim. E, Bunla, bu, bu, bu çerçevede insani güvenliğin nasıl aslında bir kamu e, otoritesinin e, zaafı, laçkalığı bir, e, bir güven, insanlara güvenli e, e, bir yaşam verme kapasitesinin sınırlarını gösteren e, önemli bir gösterge aslında. Yani e, büyüyoruz, büyüyoruz, kalkınıyoruz, ma e, e, milli gelirimiz şu kadar arttı falan gibi e, global göstergelerden insanların aynı insani kalkınma kavramının yapmak istediği gibi insanların günlük yaşamlarında e, bu bir e, güven duygusunun gelecek ve etrafa ilişkin güven duygusunun artmasına mı yol açıyor yoksa daha fazla e, güvensizlik duygusunun artmasına mı yol açıyor yani e, zenginleşme e, gibi bir bir e, e, Makroekonomik göstergenin yanında bu somut hayatta insanların hayatlarının zenginleşmesine, sadece ceplerin değil hayatlarının zenginleşmesine yol açıyor. İşte bu klasik bildiğimiz örnekler var. Güven duygusunun eskisine nazaran daha fazla yitirilmesi. Büyük kentlerde zenginlerin kendilerini güvenli, ...vitelere hapsetmeleri... ...biliyorsunuz... Evet, ...bütün dünyada ee, da görüldüğü gibi... Evet. <gülüyor> ...bu konuların ele alındığı... ...bir e, çalışma olacak... E, ...zaman zaman size... E, ...ondan e, şeyler... E, ...gelişmelerden haberdar ederim... E, ...bu cumartesi ise... ...dediğim gibi Kürt sorununun çözümünde... E, ...insani güvenlik... ...kavramı nasıl... E, ...insani güvenlik... ...kavramından hareket ederek... ...yaklaşmak nasıl katkıda bulunur konusu üç konuşma, dört konuşmacı tarafından ele alınacak. Abdülhakamit Caddesi Martı Otel'de isteyenler Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin sitesinden de bu bilgileri ulaşabilirler. Saat kaçta dedin bu cumartesi? Öğleden sonra saat 15'te. Hmm. 15'te. Peki, bir de ikinci bir konu olarak bugün çok da zamanımız kalmadı ama kalan 10 dakika içinde neyi konuşuyoruz? Bu dün akşam, pardon geçen hafta ayın 16'sında SETA Düşünce Kuruluşu bir rapor yayınladı kurgu ile gerçek arasında geze eylem eylemleri diye. E, bu raporu e, SETA'nın hazırlamış olması önemli. Çünkü biliyorsunuz SETA e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne e, e, e, sözleri yaptıkları çalışmalar Adalet ve Kalkınma Partisi nezdinde e, etkili olan e, bir e, düşünce kuruluşu. Ve bu e, rapor e, işte birkaç günden beri tartışılmaya başlandı. E, raporu e, SETA, e, SETA Vakfı'nın sitesinden e, indirmek mümkün kurgu ile gerçek arasında gezi eylemleri başlıklı. 160-170 e, sayfalık bir rapor. E, detaylı bir rapor. Aslında e, bu raporu hazırlayan e, kişiler... E, bir, e, ciddi bir çalışma yaptıklarını söyleyebiliriz. E, i̇çinde katılınan ve katılmayan bölümler e, elbette vardır. E, var benim de var. Herkesin olacağı gibi. E, ama e, daha soğukkanlı, daha e, her şeyi uluslararası konfloya ve her şeyi e, bir e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik bir büyük komploya konflonun uzantısına indirgemeyen bu tür algıların da olduğunu veya bu tür olguların da olabileceğini inkar etmeden veya en azından onlarla tam ters düşmeden Hatemete ve Coşkun Taşdanın yaptığı ve diğer beş kişinin daha katkıda bulunduğu bir rapor. Bu raporda önemli benim açımdan yani o çevre Adalet ve Kalkınma Partisi'ne e, e, sıcak bakan diyelim, iktidara e, sıcak bakan e, e, radikal bir e, muhalefet e, duruşu e, göstermeyen e, bir çevreden gelen e, belki en soğukkanlı analiz diye, diyebiliriz. Bunda tabi burada da şöyle bir e, taktik var belki ileride e, bu konular daha fazla tartışılacak e, gezi eylemlerini 4 üç aşamada e, ele almak bunu Temmuz başında veya Haziran ortasındaki tartışmalarda da gündeme gelmeye başlamıştı i̇lk, işte ilk dört gün e, spontane e, belli bir hedefi olmayan, esas itibariyle çevreci duyarlığa sahip e, siyasal aidiyeti, e, belki kimliği kendi içinde kimliği olan fakat e, açık siyasal aidiyeti olmayan kişilerin eylemlerinden e, giderek daha fazla e, siyasal aidiyeti olan ve amacı e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve Tayyip Erdoğan'ı, e, yıpratmak olan eylemlere e, dönüşmüş olması e, tespiti. Tabi bu tür büyük e, eylemlerde e, istediğiniz e, her türlü e, etmeni e, eylemin içinden bulabilirsiniz. E, böyle bir ağırlık kay, e, kayması zaman içinde e, 27-28 e, Mayıs'la 15-16 Haziran arasında olduğumu biraz olmuştur büyük ihtimalle veya daha da fazla da olmuş olabilir ama e, burada dikkate alınmayan unsur bu, e, bu e, girişimin o tepkinin e, getirdiği e, son derece yeni e, Türkiye siyasal tarihi açısından milat demek çok abartılı bir şey. Böyle bir saçma bir şey. Ama Türkiye siyasal tarih açısından bir adım, bir kilometre taşı yani bir değişimin, bir dönüşümün bir simgesi olabilecek, işareti olabilecek bir, bir eylemdi. Onu biraz itibarsızlaştırma eğilimi haliyle var tabi raporda. Evet, evet. E, raporun bir Tespiti ise, bunu gene tartışmak gereken bir tespit, bir şeyler talep etmek için değil, bir şeylere itiraz etmek için, esas motivasyonun bir şeylere itiraz etmek için orada bulunması. Bu, bu tür sokak muhalefetini, kitlesel muhalefeti, itibarsızlaştıran bir değerlendirme değildir. O anlamda mı kullanıldı raporda bu değerlendirme bilmiyorum ama bir şeyler illa talep etmek için insanlar eyleme siyaset alanına, sokağa çıkmazlar. Bazı şeyleri itiraz etmek için de çıkarlar ve bu bir o kadar da meşrudur elbette. E kaldı bu, ki Ahmet yani Park'ın park olarak kalmasını istemekte çok meşru ve kuvvetli bir talep olarak gözüküyor. Bana hala görünüyor gözüme yani. Tabii tabii yani park, parktan öteye de e, yani söylemek söyledikleri şey e, ilk dört günden sonra e, eğlencelerin büyük bir bölümü e, parkla ilgili değil daha genel Adalet ve Kalkınma Partisi ve Erdoğan'ın genel politikasına itiraz etmek üzere oradaydılar diyor raporda. Bunu böyle miydi değil miydi tartışmasını yapabiliriz. Ama böyle olmuş olsa bile gayrimeşru değil. Hiç şüphesiz, evet. Peki polis şiddetine yapılan o, o, o, bir vurgu var mı? Yani, polis şiddetine yapılan var, bir vurgu var mı? Var var var. Onu onu belirtiyorlar. Yani şu iki ayrımı yapıyorlar. Bir tanesi şiddetli İnsanları, eylemcileri e, gezi parkı eylemlerine çeken etmen nedir e, diye bakıyorlar. E, orada da polislerin çok sert müdahalesi e, esas etmen olarak geliyor. Yani oraya polis müdahalesi e, çok sert olmasa insanların daha az e, geleceğini e, düşünüyorlar. Veya en azından yaptıkları anketlerden çıkan sonuç bu. E, kendilerinin değerlendirmesi. Ee, insanları Gezi Parkı'na iten faktör yani kendi içsel faktör diyelim bunlara daha e, <gülüyor> iç faktörler o da AKP'ye ve Başbakan'a duyulan öfke e, itiraz yaptıklarına itiraz e, politikalarına itiraz e, bun, bunların e, gayrimeşru olduğunu söyleyemeyiz öfke itiraz e, ve polisi şiddetine de itiraz Aynı şekilde tabii ki. Bunlar bir o kadar talepkar olan, talep bir şeyi talep etmek için yapılan eylemler kadar meşru eylemler. İşte galiba burada ciddi bir iktidar cephesinden bakıldığında bir şeyi talep etmek için sadece yapılan siyasetin ve eylemin meşru olduğu itiraz etmek için yapılan eylemin meşruiyetinin e, zayıf olduğu, yok demeyelim ama zayıf olduğu, şüpheye mazhar olduğu e, fikri bence tam da e, o iktidar bakışının, e, kükümran bakışın e, e, billurlaşmış halini veriyor kanaatimce. Evet. Yani bir şey talep edebilirsiniz ve biz o talebinizi yerinize yerine getirir veya getirmeyiz. E, himmet edebiliriz size bunu verebiliriz, lütfedebiliriz, Bu taleplerinizi... efendim? Lütfedebiliriz, evet. Lütfedebiliriz, evet. Ama itiraz yaptığımıza itiraz, o zaman meşruiyet sınırlarının sınırlarında dolaşıyorsunuzdur. Her an yapılana karşı iktidarın meşru varlığına karşı siz gayrimeşru bir noktaya geliyorsunuzdur. Zaten Erdoğan'ın da e, söylemi, analizi, duruşu bunu çok iyi özetliyor gibi geldi evet. bana. E, bu e, itiraz etmekle talep etmek arasındaki e, e, iktidar açısından bakıldığında e, bu ikisinin arasındaki e, e, meşruiyet farkı ve itiraz edeni gayrimeşru ve bir müddet sonra düşman çünkü e, iddialardan bir tanesi de işte e, şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk başta bunun bir çevre koruma evlemi olarak dikkate aldığı ilk birkaç gün işte Tayyip Erdoğan'ın çevreciz mesajları vermeye çalıştığı. sonra ikinci aşamada bunlar marjinal, anti demokratik e, e, güçlerin e, yönlendirdiği muhalefet eylemleri diyerek. Kendi seçmenin ezdiğinde bu, bu eylemcileri izole etmeye çalıştığı üçüncü aşamada da iddiaları Adalet ve Kalkma Partisi açısından. Üçüncü aşamada da Brezilya ve Mısır'daki gelişmelerle beraber rapordan alıyorum. Ülke içinde de kimi sermaye gruplarının ve profesyonel kişilerin e, katılımı dikkate alınarak bunun bir uluslararası konflonun sonucu uzantısı olduğunu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yönelik bir uluslararası komplonun uzantısı olduğunu e, iddia etmek, teşhir etmek veya inanmak bu üç aşamadan da AKP'nin geçtiğini söylüyor böyle bir e, aşama gerçekten de var ama burada bence biraz e, raporun e, çeşitli eksiklikleri vardır ayrıca tartışırız e, fakat biraz fazla e, çok e, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın kendi siyaset yapma biçimi ve e, siyaseti belirleme biçimi üzerine, bunun sonuçları üzerine çok fazla durulmadığını söyleyebilirim. Başka bir konu var ama zamanımız kalmadı. Evet yani, e, ama yani, bu öyle... bakabilirim. Evet özellikle de şimdi şeyden sonra bu Beşiktaş maçından evet, sonra bayağı üzerinde tekrar dönülecek. Çünkü medyada da yani gerek akşam gerek sabah gerekse de Yeni Şafak gazetelerinde gezinin ön planda olduğuna dair bir pompalamada yapıldığı gözden kaçmıyor bu olayda Evet evet yani bu tabi bunu <gülüyor> Bunu destekleyecek küçük girişimler de oluyor bu bu tür bu algıları destekleyecek çok mazna girişimler de oluyor ama e, gezi e, e, da belirttiği gibi ister istemez gezi eylemleri gezi direnişi Türkiye siyasetinin e, Türkiye siyasetinde gezi eylemleri öncesi ve sonrası diye bir dönemleştirmenin dönem dönemlendirmenin bir dönem yeni bir dönem açmanın bir anı ve tabii ki gezi eylemleri sonrasındaki siyaset algısı siyaset simgeleri ve konumlanışlar öncesinden biraz ve hatta epey farklı bunu da tabi raporda belirtiyorlar tabi bu ister istemez çarşı olaylarını pardon stad olaylarını Gezinin o komplo teorisine yapıştırmaya çalışan kişiler açısından bir fırsat aynı zamanda. Evet. Peki çok teşekkürler Ahmet. Peki, iyi günler görüşmek teşekkürler. üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Kaste.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 Günaydın Güven Bey, merhabalar. Merhaba, günaydın. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Ee, hoş geldiniz. Açık gazete tatildeydi. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ve dünya cehennemine hemen <gülüyor> kavuştuk gündemine doğru atmış olduk. Adım evet. atmış olduk. Evet, bugün din felsefesi üzerinde konuşalım diye daha önceden de karara varmıştık. Yani birkaç haftadır aslında sürdürdüğümüz temanın doğal bir gidişatı olarak biraz kendimizi burada bulduk orada durduk önceki haftaki konuşmada dinleyenler hatırlayacaktır bu bilişsel ahensizlik konusundan aslında yola çıktık çıkmıştık ilk başta daha sonra işte kimler daha zeki, kimler daha mutlu, inançlılarla inansızlar arasındaki bir takım kıyaslamalı çalışmalara falan baktık. Daha sonra da inancın doğası yani dini inancın doğası üstüne konuşmaya başlamıştık. Mesela inancın doğası konusunda özellikle önemli olan konulardan bir tanesi din felsefesi çalışmaları ve bir önceki programın sonunda İlahiyat Fakültesi ders programında yapılan ya da yapılması önerilen bir değişiklikten bahsetmiş ve tam orada kalmıştık. Şimdi konuyu yine buraya getirip belki bu çerçevede dini inanç ile bilimsel bilgi ve rasyonel akıl yürütmenin arasındaki e, ilişkiye e, bazen gerilimli olan fakat birbirleri için aslında e, e, zaruri olduğunu düşündüm ilişkiye bakarız diye düşündüm şimdi biz bir önceki hafta ki programda e, bundan bahsettiğimizden bu yana benim anladığım kadarıyla yok e, fikir değiştirmiş ve ilahiyat fakültesinde e, eskiden verilmekte olan zorunlu olarak verilmekte olan felsefe tarihi derslerinin kaldırılmamasına bu derslerin olduğu yerde kalmasına karar vermiş. Öyle anlıyorum. Ee, aynı zamanda bu paketin içinde yer alan e, ilahiyat fakültelerinin isminin e, İslam bilimleri fakültesi olarak değiştirilmesi e, söz konusuymuş. Bundan da geri adım atılmış. Öyle okudum. E, şimdi yani ilahiyatla. Bu adımlar nasıl adımlar? E, evet, ilahiyatla e, İslamı bir mi tutuyorlarmış? Çok e, yani öyle bir eğilim mi ortaya çıkmış? Çok şaşırtıcı doğrusu yani. İşte yani din e, ilahiyat e, nüfredatından e, felsefe e, tarihi derslerini kaldırırken. Aynı öneriler paketinin içinde ilahiyat Fakültesi'nin adını İslam Bilimleri Fakültesi'ne çevirmek de varmış. Benim okuduğum haber böyle diyordu. Bu aslında bu ikisi birbiriyle çok alakalı evet. şeyler. Yükün geri adım atmış olmasına tabii sevindim. Fakat şunu söylemek istiyordum. ilahiyat alanının içinden felsefeyi ve felsefe tarihini bir şekilde çekip alırsanız ee, aynı zamanda ilahiyatın da e, içinden e, diğer dünya dinlerini çekip alır bir tek İslamı bırakırsanız Aslında e, tam kendi iktidarınıza hizmet edecek e, şekilde e, yapılandıracağınız belki elinizde e, biraz da çarpık Türk bir çalışma alanı kalır e, bunu da ilahiyat diye bu fakültelerin öğrencilerine yutturursanız ortada böyle e, e, sahiden e, çok beter bir şey e, elinizde olur. Ama öte taraftan belki kendi işinize geldiği şekilde e, iktidarın hizmetinde bulunacak bir bilgi alanı ya da inanç alanı ya da çalışma alanının bir parçasını yaratmış olursunuz. Ben bu tür e, önerilerde hep böyle bir şey e, görmeden edemiyorum maalesef. Ee, öte yandan ilahiyat dünyasının içinden e, o kadar çok tepki geldi ki e, felsefe tarih mesela e, zorunlu olmaktan çıkarılması konusuna e, bundan geri adım atılmış. İlahiyat fakültelerinde yine öyle kalacakmış filan dolayısıyla yok orada e, iyi bir karar vermiş öyle düşünüyorum. Bu çerçevede e, belki e, din felsefesiyle e, Din tarihi ve genel olarak e, ilahiyatın e, alakasına e, belki bakılabilir e, diye düşündüm. Bu programda biraz e, onu konuşalım. Yani ilahiyat fakültesinde felsefe tarihi dersleri gerçekten e, gerekli mi, yararlı mı konusunu e, belki biraz daha derinden incelemek için e, düşünce tarihinde ilahiyatla felsefenin belki alakasına bir parça bakılabilir Şimdi önce şundan bahsedeyim, felsefe programlarında dünya genelinde genel olarak felsefe tarihi dersleri hep üç bölümde sunuluyor. Bir antik Yunan felsefesi, bir ortaçağ felsefesi ve bir de modern felsefe dediğimiz üç küme içine sığdırılmış oluyor bu dersler. Antik Yunan felsefesinde öğretilen dersler. Sokrates öncesi bir takım antik Yunanlı düşünürler ile genellikle başlıyor. Üç büyük ölçüde Platon ve Aristoteles üstüne yoğunlaşıyor. Bir parça da yeni Platoncular denen Platon'lardan gelen bir takım düşünürle kapsıyor. Daha sonra ortaçağ felsefesi dediğimiz zaman bu milattan önce işte beşinci, dördüncü yüzyıldan neredeyse bir iki bin sene kadar falan ileri atlıyoruz. Ortaçağ felsefesi aslında belki teknik olarak beşinci yüzyıldan itibaren falan başlıyor diye düşünülüyorsa da asıl ortaçağ felsefesini canlandıran ve entelektüel olarak düşünüyoruz dünya tarihinde bir yer edinmesini sağlayan zamanlar en çok 12. 13. 14. yüzyıllar ve bunu sağlamış olan düşünürlerin çoğu da aslında İslam dünyasından İbni İbni İslam felsefecilerinin <gülüyor> İbn-i Rüşt gibi, i̇bn Sina gibi, i̇bn Haldun gibi düşünürler. Evet, evet. Ee, daha sonra da modern felsefe dediğimiz zaman bu da işte 17. 18. yüzyıllarla e, başlıyor. Rasyonalistler ve ampresistler daha sonra e, 19. yüzyıl e, Kant'ın düşüncesi. Eh şimdi 21. yüzyıla girdiğimiz için belki ben felsefe çalışmaya başladığımda 20. yüzyıl İçindeydik 20. yüzyılda felsefe tarihi içinde belki alınabilir. Burada fakat altını çizmek istediğim şu. ilahiyatla din felsefesinin arasındaki ilişkiye bakarken din felsefesini ve genel olarak aslında dünyada batı düşünce tarihinde felsefeyi canlandırmış ee, ve felsefeye büyük katkılarda bulunmuş olan düşünürler ee, İslam dünyasından gelen felsefeciler orta e, çağda 12. 13. 14. yüzyıllarda biz 21. yüzyılda e, kendi yetiştirmeye çalıştığımız ilahiyat fakültesi öğrencilerinin elinden e, felsefe tarihi derslerini aldığımız zaman aslında biz e, hep bu ülkede söylenir işte %99'u Müslüman olan bir ülke falan diye. Böyle düşünsek bile kendi bindiği dalı kesen bir görünüm arz ediyoruz. Evet, bu noktada da şeyi de belki söylemek lazım. Yani kadim Yunan felsefesini de hiçbir şekilde ya yani İbn Rüşt, İbn Sina gibilerin özellikle İbn Rüşt olmadan öğrenmekte imkanı olmayabilirdi. Batı dünyası için söylersek tekrar kendini keşfetmesi ve Rönesans'a gitmesi filan da bu İslam düşünürleri, felsefecileri üzerinden oldu da diyebiliriz herhalde değil mi? Evet, antik Yunan felsefesinin yeniden canlandırılıp düşünce dünyasında bir yer bulmasını ...sağlayan en önemli faktörlerden birisi... ...aslında orta çağda... E, ...İslam dünyasından... ...gelme düşünürlerin... E, ...katkısı... E, ...ve bunun... E, işte ...Rönesans'a daha sonra da... ...Modernite'ye... E, ...yol açan... E, ...en önemli adımlardan... E, ...biri olduğu açık gözüküyor... E, ...dolayısıyla bir anlamda... E, Bugün 21. yüzyılın ilahiyatının içinden e, felsefeyi çekip almaya çalışmak çok e, niyopça bir davranış. E, öte yandan e, bu tür önerilerin e, neye hizmet ettiğini düşünürsek belki o kadar niyopça da değil. Yani e, eğer burada iktidarın yapmaya çalıştığı, e, kendi işine geldiği şekilde... E, İlahiyatçılar belki yetiştirmekse e, aklın yolundan gitmek yerine e, o zaman belki de doğru bir şey yapıyorlar. İlahiyatın içini felsefeyi alarak e, boşaltmaya çalışmakla. Burada insan e, şeyi düşünmeden edemiyor. E, bir iki gün önce çıkan bir haber vardı belki siz de duymuşsunuzdur. durmuşsunuzdur. E, Dolmabahçe'deki caminin imamını galiba başka bir yere sürmüşler. Evet. gezideki direnişçiler oraya gidip oraya sığındıkları zaman iktidarın söylemini paylaşmak konusunda dirençli davranmıştı imam ve doğru bildiğini söylemişti. Onun yerine kim atandı imam olarak o camiye bilmiyorum ama oralara atayacakları ve kendi söylemlerini yine diyecek ilahiyatçılar yetiştirmek istiyorlarsa eh, felsefeyi de işin içinden çıkarmakla belki de e, pragmatik ve e, kendi çıkarlarına hizmet eden bir e, harekette bulunuyorlar diye düşünüyorum e, belki şimdi bu çerçevede e, ilahiyatla felsefenin alakasına kısaca bakabiliriz bir, bir, bir, bir sürü konunun felsefesi ne çalışmak mümkün yani bilim felsefesi, din felsefesi yanında siyaset felsefesi filan gibi. Ben burada kendi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki felsefe hocalarından birinin de kulağını çimletiğim Yalçın Bey, Yalçın Koç bir süredir kendini Akademik dünyadan emekli ederek e, ziraatçılık yapmaya başladı. E, Toros dağlarında e, zeytin üzüm e, yetiştiriyor, zeytinyağı, sabun filan üretiyor. E, fizik felsefecisidir e, Yalçın Bey. Aynı zamanda e, felsefenin temellerine dair kitaplar da bir dizi, kitap yayınlamış vaziyette. Dolayısıyla çalışmalarını evet. çalışmaları da sürüyor. E, fizik felsefecisi ya da genel olarak bilim felsefecisi olarak... E, matematik fizik bilmeden e, felsefeci olunmaz filan derdi biz e, hep onun öğrencisiyken sayeden de e, siyaset felsefesi yapacaksınız siyaset bilimi hakkında bir şeyler bilmeniz lazım e, beyin bilimleri felsefesi yapacaksınız beyin bilimleri hakkında bir şey bilmeniz lazım haliyle din felsefesi yapacaksınız e, din tarihi e, konusunda bir şeyler okumuş yazmış olmanız gerek fakat bu ilişkinin öbür tarafı bence daha da önemli. Ee, yani ilahiyat konusunda çalışacaksınız, e, felsefe bilmeden bir şey yapmanız, e, gerek ilahiyatın insanlık düşünce tarihindeki yerini anlamanız, gerek e, konuların, e, metafiziksel konuların e, derinliğine nüfuz etmeniz, bana neredeyse imkansızmış gözüküyor. E, bunlar üstelik çok canlı konular. Bu e, bir önceki haftanın e, sohbetinin sonlarına doğru bir yerde e, bu yeni papa'nın e, ateistler de cennete gidebilir dediğinden bahsetmiştik. Ve galiba bunu can sormuştu. E, e, Tanrı istese e, ateistleri sayeden cennete e, gönderebilir mi diye bu konu hala aslında gündemde öyle gözüküyor ve bu yeni Papa Papa Francis e, Katolik dünyasında e, belki bütün dünyayı da şaşırtacak şeyler söylemeye devam ediyor. Geçenlerde de mesela e, Katolik için kilisesi e, e, şey e, kendini e, kürtajla eşcinsellerin hayatı filan gibi konularla eee e, Kafasını oraya takmış vaziyette gereksiz işler yapıyor filan gibi bir, şeyde bulunmuş. bir yorumda bulunmuş. Anladığım kadarıyla belki Katolik Kilisesi'nin şimdiye kadar sürdürdüğü çizgiden farklı bir çizgi izlemek istiyor. Tabii Vatikan çok büyük bir kurum, çok yerleşik bir kurum ve aslında Vatikan'ın gücü herhalde en tepesinde oturan insanın, Papa'nın gücünden belki toplamda baktığınızda daha fazla. Nitekim Papa, evet ateistleri de Tanrı'yı cennete gönderebilir dediği zaman hemen Vatikan'dan bir küçük, nazik ama içinde bir düzeltme havası olan bir not gelmişti, bir açıklama yapılmıştı aslında e, durum biraz daha karışık tam da öyle değil filan kabilinden e, Al, şimdi, almayabilir yani tanrı öyle mi ateist e, almayabilir evet e, hatta almaması gerekir bile de denebilir Hı. bu konu bu konu üstünde biraz duralım diye düşündüm çünkü bu aslında tam e, din felsefesi dediğimiz şey yani ilahiyatın içindeki felsefe e, parçasının belki ne olduğunu anlamak için ee, çok faydalı bir küçük bir egzersiz bile olabilir ee, ilahiyat fakültesinde e, kutsal kitaplarla ilgili e, derin analizlerde çözümlemelerde e, bulunuyor olabilirsiniz bunun tarihini okuyor, okuyor olabilirsiniz ee, tarihindeki bir sürü tartışmalı konunun ne şekilde çözümlenmesi gerektiğini tartışıyor olabilirsiniz filan. fakat bir de e, sistematik ve analitik bir akıl yürütmeyle bir takım mantıksal e, sorun, soruların peşinden gitmeye çalışacaksınız. Bu felsefenin işi e, ve ilahiyatın içinde belki felsefenin ilgilendiği alanlardan hepsinden daha fazla e, aslında bu tür karmaşık e, ...ve ancak analitik bir metotla çözümlenebilecek türde soru var. Bu Papa'nın söylediği şey de aslında tam böyle, böyle bir sorunun Papa'nın verdiği cevabı oluşturuyor. Fakat sorunun kendisi ilginç. Tanrı ateistleri de cennete gönderebilir mi? Buradaki mantıksal sorular şöyle bir şeyden kaynaklanıyor... Genel olarak e, semavi dinlerdeki Tanrı kavramına baktığımız zaman, e, yani Musevilikte de, Hristiyanlıkta da, e, İslam'da da bir takım ortak paydalar ve prensipler görüyoruz. Bunların arasında Tanrı'ya atfedilen vasıflar da var. Mesela e, Tanrı, e, kaderi mutlak e, her şeyi yapmaya muktedir e, başka vasıflarının yanı sıra. Bir tek bu vasfa baktığımız zaman bir tek buna bakarsak Papa'nın sorduğu sorunun aslında çok açık bir cevabı olması lazım. Evet. Tanrı her şeyi yapmaya muktedirse ateistleri de tabi ki cennete göndermeye muktedir. Dolayısıyla sorunun cevabını verip yerimize oturabiliriz ve daha fazla kafa yormamız gerekmez. Fakat mesele tabi bu kadar basit değil. Bir kere Mutlak güç kavramının içinde bir takım çelişkiler olabilir. Öncelikle bunu irdelemeye başlıyor felsefe. Şöyle çok basit bir soru soruyor din felsefesinde. Sıkça bu konulara giriş için kullanılan örneklerden birisidir. Tanrı mesela kendisinin bile havaya kaldıramayacağı kadar ağır bir kaya parçası yaratabilir mi? Şimdi bu çok çocukça ve basit bir soru gibi gözükebilir. Fakat aslında içinde gerçekten mantıksal bir ikilem barındırıyor. E, buna evet dedesiniz, hayır dedesiniz bir zorlukla karşı karşıya kalmak üzeresiniz. E, Tanrı her şeye muktedirse yani bu mutlak güç kavramından şimdi e, bu kavramı kendisine yer ediliyoruz. E, tabii ki e, her şeyi yapmaya e, gücü yeter. Dolayısıyla kendisinin bile havaya kaldıramayacağı kadar ağır bir taş e, tabii ki onu da yaratabilir. Çünkü yaratamaz dediğimiz zaman e, her şeye muktedir olma e, durumunun altına oymuş olacağız. Dolayısıyla evet demek zorundayız. Fakat e, Tanrı böyle bir şeyi yarattığı anda aslında kendi gücünü bir sınırlama getirmiş oluyor aynı zamanda. E, çünkü e, tanım gereği bu yarattığı taş kendisinin bile havaya kaldıramayacağı kadar ağır bir taş e, dolayısıyla burada e, evet de hayır da desek ikisinde de bir e, zorlukla karşı karşıya kalıyor gibiyiz tam da papa ateistleri cennete gönderebilir mi sorusu aslında buna benzer bir zorluk içeriyor yani düz bir okumayla baktığımız zaman e, tanrı her şeye muktedir olduğu için tabi ki ateistleri de isterse gönderebilir diye diyoruz. Fakat Tanrı'nın tek vasfı her şeye muktedir olması değil. kadir mutsak mutlak olması değil. Ee, mesela e, her e, şeyi bilen olması e, omniscient denen e, özelliğe vasfa sahip olması. E, bunun yanı sıra içinde kötülük barındırmayan, e, saf iyilikten oluşan bir doğaya sahip olması ve e, her konuda iyiyi doğruyu e, Yapan e, Yargılarını bu şekilde bir Varlık olması Şimdi bu vasıflar dışında e, kadir Mutlaklık konusuna geri döner de e, Tanrı ateistleri e, Cennete gönderebilir mi ya, Yeniden bakarsak Görüyoruz ki aslında kadir Mutlaklık bir takım mantıksal kısıtlamalar Çerçevesinde ancak e, tartışılabilir eğer e, Tanrı insanlara en baştan e, benim sözüme inanın e, benim sizden istediklerimi yayına getirin bunları getirirseniz e, sonunda size böyle bir mükafat sunacağım getirmezseniz e, fakat sizi başka türlü bir ceza bekliyor e, şeklinde e, olayı koymuşsa cennet cehennem ayrımı bu zemin üstünden yükselmişse e, bunların en sonucunda e, yok aslında ben bana inanmayanları da cennete göndereceğim e, diyememesi gerekiyor Tanrı'nın. Kadir'in mutlak olduğu halde e, şeyin de Vatikan'ın açıklaması da tam bunu söylüyor zaten. E, şimdi Vatikan'ın açıklamasında tabii bu e, belki bir e, kendi idrolojilerine... E, ...karşı olduğunu düşündükleri bir tehdit korkusu da söz konusu olabilir. Çünkü sahiden bütün dünya Tanrı'nın ateistleri de aslında cennete göndereceğine emin olsa... ...belki bir kısmı e, inançlı olmaktan vazgeçecek. E, dolayısıyla e, Vatikan'ın açıklayıcı notu bir dakika bir dakika. Yani Tanrı aslında her şeye muktedir olduğu için ateistleri de cennete gönderebilir diye düşünebiliriz ama pek de aslında öyle değil gönderemez bir taraftan çünkü başka vasıfları dolayısıyla kendi kendini kısıtlayan bir şekilde hareket etmek zorunda gibi bir açıklamada bulunmuş bu tabi Papa Francis'in uzak olduğu ya da bilmediği bir konu değil daha önce de aslında Vatikan tarihinde bu soru birkaç kez gündeme gelmiş. Dediğim gibi Papa Francis belki resmi ideolojiyi biraz daha farklı bir çizgiye taşımaya çalışıyor. Şimdiden bunu anlamak, okumak zor fakat bunun bir takım emarileri gözüküyor söylediklerinde. Ama her halükarda bu konu insanı çok hızlı bir şekilde felsefenin derin sularına doğru çekiyor. Ve bu tür meseleleri yani Tanrı'nın vasıfları arasındaki ilişkileri işte kaderi mutlaklık gibi bir kavramın belki kendi içinde e, barındırdığı e, çelişkileri ya da çelişki, çelişki nüvelerini e, bunların ne olduğunu doğasını bunları e, ne şekilde anlaşılması gerektiğini tartışan meseleler e, tartışan alan çalışma alanı din felsefesi dediğimiz alanı. E, Burada bu tartışmanın içinde mesela illaki e, eski ahite ya da yeni ahite ya da Kur'an-ı Kerim'e e, ya da bu kutsal kitapların içindeki bir e, metne, direkt bir gönderme söz konusu değil. Biraz daha soyutlanmış bir düzeyden genel prensipler e, bazında bir akıl yürütmadan bahsediyoruz. E, e, din felsefesi de böyle bir şey. E, i̇lahiyat eğitimi içinde e, ilahiyat tarihi ve dinler konusu çalışılırken e, onlara e, vazgeçilemeyecek bir e, ekleyici yan unsur olarak e, var oluyor. E, çok önemli bir araç olarak yer tutuyor ve siz bu aracı buradan kaldırdığınız zaman sayeden. Ee, ne bileyim ancak koltuk değnekleriyle yürüyebilecek bir insanın elinden koltuk değneklerini çekmiş almış gibi olursunuz hangi akla hizmet böyle bir öneri yapılmış olursun sorusunun cevabında ilk başlar vermeye çalışmıştım ee, bir akla hizmet değil belki bir iktidarın çıkarlarını hizmet olarak görülmüş olabilir ee, benim bu konudaki değerlendirmem böyle Güven Bey son bir dakika son bir sorunlar, kala evet. gene klasik can, can sorusu geliyor. Son bir dakika kala sorusunu soruyor. E, anca toparlayabiliyorum. Şimdi bu araç sallıktan bahsederken yani benim kafamda kurduğum denklemde e, bunun araç sallık yani bu kararı almak isteyen kişilerin e, bunu araç olarak felsefeye bir araç için ilahiyat için bir araç olmaktan daha ziyade nasıl yaratılışın karşısına evrim konuluyorsa ilahiyatın karşısına da felsefenin konulduğuna dair bir izlenimdi. Yani etrafımdaki konuştuğum ve fikir alışverişinde bulunduğum insanların da genel kanısı buydu. Yani sizin gördüğünüzden daha ziyade bu kararı almak, olan, almak isteyen insanların ilahiyatın içinde bir felsefeyi araç olarak görmekten daha ziyade ilahiyatın tam karşısında bir amaç olarak görmeleriydi felsefeyi. Yani evet. ortaya da şu soru çıkıyordu felsefe insanı yoldan çıkarır mı gibi. Ya ama sizin anlattığınıza göre de galiba bu bir amaç olarak değil de bir araç, ilahiyatın içerisinde bir araç olarak görülüyor. Galiba onlar da bunun farkına varmışlardır ya da tepkilerden ötürü farkına varmışlardır evet. ya da varmamışlardır. Evet, yani galiba ben şöyle söylemeye çalıştım. E, felsefeyi ilahiyatın karşısında görebilirsiniz. İlahiyatı nasıl gördüğünüze ve ilahiyatla ne yapmaya çalıştığınıza evet. bağlı olarak... Ama öyle görmek şart değil, ilahiyatın vazgeçilmez bir parçası olarak da görmek felsefeyi mümkün. Bence aslında doğru olan da o. Fakat öyle yaptığınız zaman belki kendi özgür iradesi ve aklıyla hareket eden, işte sonra da başka yerlere sürmek zorunda kaldığınız, bu doğruyu söyleyen imam gibi insanlar yetişmiş olabilir. Başka tür bir ilahiyatçı nesil yetiştirmek istiyorsanız felsefeyi onun içinden çıkarmak e, çok akıllıca ve pragmatik gözüküyor. Evet. Peki. yani <gülüyor> ki de geri alınmış diyoruz biz de. Evet süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederiz Güven Bey. Haftaya görüşeceğiz. E, haftaya devam etmek e, üzere. E, hoşça kalın Görüşmek üzere. Açık Bilinç Evet Açık bilinçle de beraber Açık Gazete programı da sona ermiş oluyor bu şekilde. Böyle birazdan Gezi Parkı özel programında buluşmak üzere. Şimdiden hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Çıkkaste